Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben de Ömer Madra. Desteği için dinleyicimiz Aslı Dinç'e teşekkür ederiz. Bugün bu gündemde iklim değişikliği ve ekolojiden konuşmak biraz garip geliyor bana kendi adıma açıkçası. Çünkü daha geçen haftalarda artık tamamen iklim değişikliği ve ekolojiyi bırakıp kendimi o Ses Türkiye izlemeye adamıştım. Ama e, iklim değişikliğini konuşmamak için pek yeterli vaktimiz yok. Keşke şöyle birkaç yüzyıl erteleyecek kadar vaktimiz olsaydı da... ...biz de gündemimizdeki diğer konuları konuşabilseydik ama... E, ...bunun için vaktimiz yok ve Tam yine geldik. Burada konuşuyoruz iklim Guardian'ın <gülüyor> mesela şeyini gördün mü? Editorial'ını iklim değişikliğinde eyleme geçmek için... ...artık bek beklemeseniz çok iyi olur diye bir editorial atmışlar dün. 19 Aralık çünkü... Yani zaten ikisi de dünya liderlerinin e, yok olan bir e, kuzey kutbu buzulları için arasında petrol arayışlarına geçecekleri artık şey soğuk savaşın buzları eridi bir metafor olmaktan çıktı. Evet evet yani Şurada. E, şey özellikle bu. Şeyden bahsediyorsunuz sanırım. Exxon'un CEO'sunun yeni Dışişleri Bakanı olmasının ABD'de. Bununla ilgili ilginç bir yorum da duydum. Artık e, en azından Trump'ın hani çok dürüst bir şekilde ortaya ne tutumunu koyduğunu söylüyor. Yani artık ABD e, or, aracı adamı keserek... Dış işlerini tamamen petrol politikası üzerine yönetecek yalnız çünkü yalnız dış işlerini değil, bütün Amerikan politikasını. Evet, artık aracı adam yok. Arada... ABD'nin tamamen politikasının petrol üzerine olduğunu biliyoruz. Yani gerçekten neyse en azından dürüstler. Evet. Diyebiliriz. O tek iyi tarafı da bu zaten işin. İşte yani hep hatırlatıyorum bir kez daha söyleyelim temciz biraz olacak belki biraz ama yani Chomsky o Altı sene önce Amerika'ya, Weimar Cumhuriyeti'ne, Hitler'in gelişine çok benzeyen gelişmeler oluyor. Bir tek eksik, dürüst bir demagog e, demişti. Ben de ne, ne dürüstü falan diye düşünüyordum. Sonra Trump'ı görünce. Gayet, işte bu dürüstlük. E, e, ha, Kehaneti haklı çıktı tamamen. Yani Trump'tan sonraki değil mi? Trump'tan sonraki en herhalde yetkili kişi olacak bu kişi ve Exxon'un CEO'su. evet. ve şeyde var CNN'de falan bu bu işin ne kadar bu işin ehil olduğundan bahseden haberler var Fox News'da. Yani çünkü işte bir CEO olması ve yani bu pozisyonuna gelebilecek en iyi CEO olduğundan bahsediyorlar. Peki. Evet, şeyde de yani zaten bir de yeni bir şirketi çıktı Panama belgelerinden. Ruslarla ortak tamamen vergi bahamalarda vergi cennetinde karlarını <gülüyor> yatırdıkları bir başka petrol şirketi de Ruslarla ortak e, gene yeni dışişleri bakanı yani çok güzel olacak. Yani bu zaten şey 500 milyar dolarlık bir petrol anlaşması vardı yani galiba Rusya'ya evet. bu ondan ayrı ama zaten bu Ukrayna üzerindeki yaptırımlar nedeniyle hayata geçmemişti ama şimdi tabi dışişleri bakanı olunca hep beraber kuzeyde e, petrol arayabilirler. ...Kuzey Kutbu'nda yani e, Trump gerçekten di diyebilecek bir şey yok yani ve kabinesindeki herkes iklim inkarcısı e, ve kendisi de zaten yine geçen hafta iklim değişikliğinin gerçek olup olmadığını kimse tam olarak da bilemiyor dedi ve evet, bilim insanlarının %97'si biliyor iklim değişikliğinin gerçek olduğunu e, ve... Bilim insanlarını sokağa e, bilimi korumak için düşüren bir karanlıktan bahsediyoruz. Çünkü e, San Francisco'da e, bilim insanları eylem yaptılar. Ve e, haldır haldır da e, Trump geldiği zaman e, bu bilimsel verilerin yok olmasından korktukları için tüm verileri çekip e, internete koymaya başladıklarından evet, bahsediyor. Evet ben de onu söyleyecektim. Yani bu son yıllarda benim gördüğüm en dramatik eylem diyebilirim. Çünkü yani bilim normalde bilim insanları böyle şeylerle uğraşmazlar yani. Şimdi arıları korsanlar gibi çoğaltıyorlar ve üstelik de bu bir sivil itaatsizlik sayılır çünkü yasak olmalı araştırmaları yayınlamak yani. Fakat yok olacağından korkuyorlar tabii ki. O yüzden de ve çok yani 10 yıllardır 80 yıldır yapılan araştırmalar neredeyse yani en az 60 diyeyim. E, hepsinin sonuçlarını yüklemek falan da çok büyük bir sorundur yani uğraşıyorlar ama. Evet bir ayları kaldı e, Trump'ın başkanlık koltuğunda resmen oturmasına. E, zaten kendileri de diyorlar burada bu eylemleri yapmak istemiyoruz ve de e, eğitimini aldığımız şeyi yapmamak istiyoruz ki bu da bilim. Ama tarihin bu noktasında eylem yapmak zorundayız. Gerçekten e, felaket bir karanlıktan bahsediyoruz. Yani çok da şaşırtıcı değil aslında çünkü Exxon Mobil'de iklim değişikliğini ilk ...biliyordu e, ve bunu sakladı... ...ve e, Exxon biliyordu diye... ...kampanyalarda hala devam ediyor... ...sonra işte şu anki siyosunu alıp... E, Davalar devredin, da devam en, ediyor... ...yani evet. 20 eyalette... ...ceza davası açmaya uğraşıyor... ...savcıları, eyalet savcıları... ...yani ama bundan sonra... ...Dışişleri Bakanlığı... ...sanık koltuğuna oturtmak... ...o kadar kolay olmayabilir... ...olmayabilir yani iklim değişikliğini bilip... ...saklayan bir şirketin... ...en yetkili yöneticisini... ...ABD'nin Trump'tan sonraki... ...en yetkili e, devlet adamı... ...yapıyorlar. Gerçekten... E, de, ...acayip şeyler... ...acayip zamanlarda yaşayalım... E, ...ve yaşıyoruz zaten. bu Bugün de... E, ...Türkiye'de e, İstanbul'da... ...Uluslararası Enerji Ajansı'nın... ...Dünya Enerji Görünümü 2016 raporu... ...açıklaması olacak. Hatta şu saatlerde... ...başlamış olması lazım. Enerji Bakanı Berat Albayrağ'ın da... ...geleceğini söylüyorlardı... E, Ben şu an burada bu programdayım ama e, sormak isterdim kendisine gerçekten Paris Anlaşması'nın prang olması ile ilgili neler düşünüyor muhtemelen cevap vermezdim. Ama bu enerji, Dünya Enerji Görünümü 2016 raporu e, dikkat edilmesi gereken bir rapor. Çünkü e, 2040 yılına kadar işte dünyanın enerji görünümünü nasıl olacağından bahsediyor. Aslında biz Açık Radyo'da Michael Claren yine çok atıfta bulunuyoruz bu makale ama gerçekten önemli makale. Çevirdiğimiz makalesinde fosil yakıtlara bağımlısıyız, fosil yakıtların bağımlısıyız makalesinde de e, bu Dünya Enerji Görünümü 2016 raporuna oldukça fazla atıf vardı. Orada da şunu söylüyordu, evet yenilenebilir enerji tamam büyüyor ama fosil yakıtları geride bırakmadığı sürece ve karbonsuz bir ekonomiye geçmediğimiz sürece e, yenilenebilir enerjinin payının artması önemli Çünkü fosil yakıtlar da payını arttırıyor ki... E, 2040 yılına baktığımızda enerji talebi artmaya devam edecek. Önümüzdeki 25 yılda doğalgaz, rüzgar ve güneş enerjisinin e, kazanan olacağını görüyoruz. E, şampiyonlar olacağını görüyoruz enerji talebinde. E, ve bu kömürü geride bırakacaklar. E, ama yine de yeterli değil. E, petrol talebi 2040'a kadar artmaya devam edecek. Ama binek araçlardan kaynaklanan petrol talebinin... Ee, bu otomotivdeki yeni gelişmelerle birlikte düşecek gibi görünüyor. Özellikle elektrik araçlarla. Ee, kömür talebi de 25 yıl içinde çok artmayacak gibi gözükürken Paris iklim Anlaşması'na verilen 2 derece hedefini tutturmaya oldukça uzak olduğumuzda görünüyor. Ee, yani güzel bir ilerlemeden bahsedebiliriz. Yani 2000'de senelik 650 milyon tarbon, ton karbon salıyorken 2040'da 150 milyon ton'a indireceğiz bu rakamı. ama yine de yeterli değil. Çünkü e, bu şekilde gidersek yani Paris İklim Anlaşması'na verilen hedeflere birebir uyduğumuz varsayılırsa 2100 yılında sıcaklık artışı 2.7 derece olacak ki 2 derecenin e, çok çok altına yani 2 derece için her zaman söylediğimiz gibi tam şu anda fosil yakıtları bırakmamız Gerekiyor. Ayrıca 2.7'nin de aşılabileceğine dair yeni raporlar da var maalesef. Yani 3.5 gibi. Evet. Aklı hayalini insanın durduracak rakamların gayet ciddi bilim bilimsel kurullardan ve bilim insanlarından geldiğini de gördük. 3.5 derece, yani buna hiçbir yani canlı Allah aleminin büyük bir kısmı dayanamaz tabii yani. Ki e Aynen iki dereceyi açtığımız zaman nasıl e, bir bize geri dönüş olacağını tahmin edemediğimiz yerlerden de gezegen asılmaya başlayacak. Örneğin geçen hafta açıklanan bir metan raporundan bahsettik. E, ve bu metan gazının çıkması nedenlerinden bir tanesi bu kuzey özellikle kutuplardaki erimelerle birlikte, buzulların erimesiyle birlikte ve erimeyeceğini düşündüğümüz permafrostların da erimesiyle birlikte ortaya çıkan metan. Sürekli donmuş toprakları yani evet. evet. Metan gazının ortaya çıkması ve bunun e, karbona oranla e, 28 kat yanlış hatırlamıyorsam daha çok ısı tutan bir gaz olması. Bu e, küresel iklim değişikliğinde yani e, bilemeyeceğimiz okyanuslardan ve diğer mekanizmalardan da gelen 2 derecenin çok daha üzerinde kalan ve şu anda öngöremeyeceğimiz şeylerle tepkimelerle. Çok daha üstüne çıkmamız mümkün olabilir ki zaten Paris Anlaşması'nda verilen hedeflere birebir uyulduğu zaman 2.7 derece deniliyor ki Paris Anlaşması'na verilen hedefler hedef de değil. Niyet uyup uyumamak da tamamen gönüllülük esasına kalmış durumda. Evet yani şey de var tabii bu Kuzey Kutbu'nun erimesi Kuzey Kutbu'ndaki Arktik bölgedeki buzların erimesi meselesi. Bambaşka şeyler yani bir kere bu albedo etkisi denen şey güneşin ışınlarını geri e, yansıtmasının tam tersine dönmesi ve koyu renk suların ve toprakların e, büsbütün emiyor olmasından başka ki bu feedback loop diyorlar işte evet. buna yani geri besleme e, mekanizmaları çalışıyor kuyruğunu yiyen yılan da diyebiliriz ama onun ötesinde Bir de mesela yeni bir araştırma var gene e, küresel ısınma e, Kuzey buz denizindeki buz örtüsünün e, Kuzey Kutbundaki buz örtüsünün dörtte üçünü yaklaşık olarak yok etmiş durumda ve bunun yüzde mesela sadece şeyden bu yana 16 belki 17 kat küçülmüş olduğu da görülüyor yani 1984 sadece Eylül'de yapılıyor Ölçüm, ölçümler tam e, 1984 Eylül'ünde 42 bin e, 718 bin e, mil kareymiş e, 2016'da bu Eylül'de 2 ay önce de 42 bine inmiş. Yani 16 ya da 17 kere küçülmüş. Şimdi bunun sadece küresel ısınmayı falan müthiş tetikleyeceği bir yana aynı zamanda bu jet stream denen hava akım dolaşım şeylerinden, ...Gulf stream de bunlardan bir tanesi işte. bütün şimdi görülen hem fırtınalarda hem de acayip soğuk dalgalarında ve kuraklıklarda da etkili oluyormuş yani aşağı doğru bastırıyor bütün yani bütün Avrupa'da hatta Asya'da Orta Doğu'da filan da bambaşka değişik hava şeyleri görülecek yani nerede yaşıyorsanız yaşayın orada bunun etkisini göreceksiniz diyorlar çok ayrıntılı bir inceleme vardı gene Guardian'da okudum Yani Britanya'daki yaz e, selleri, tufanları da buna dahil. E, her yerde, Kaliforniya'daki e, kuraklığı da arttırması da buna dahil. Ne olacağı kesinlikle kestirilemiyor artık. Böyle bir duruma gelmiş durumda. Yani 2009-2010... 2010, 2011 ve 2013-2014 yıllarında yani sürekli aşırı yağış, kar yağışı ve don olaylarının da görülmesi bundanmış. Yani bir de Atlantik'te Atlas Atlantik Okyanusu'nda super, super storm diyorlar işte. Süper fırtınalar ve her dedikleri fırtınalar müthiş Avrupa'yı kasıp kavuracak deniyor. Ve James Hansen meşhur işte iklim bilimcilerin Önde gelenlerinden bir tanesi bu süper fırtınaları bütün çağdaş zaman yani çağımızda gördüğümüzün çok üstünde cehennem olacak diyor yani kopacak diyor. Kıyamet kopacak diyor Kuzey Atlantik'te ve bitişik onun ülkelerinde yani Amerika'nın doğusundan filan bahsediyor böyle bir durum. Evet, ben de şu anda bakıyorum o makale. Benim henüz okuma fırsatım olmamıştı. Gerçekten çok detaylı bir analiz var ve anladığım kadarıyla bütün yani Rusya'daki işte şeyden kuraklıktan Pakistan'daki işte sellere kadar her şeyin buna bağlı olduğunu söylüyor. Evet, şu anda hızlıca evet, şimdi, bir göz. Yani bütünüyle içinde. etkiliyor işte. Evet. Yani nerede yaşıyorsan soğuk da ondan, seller de ondan. Efendime söyleyeyim kuraklık da ondan bilebilirsin diye rahatlıkla söylüyorlar yani çok önün önde gelen bir sürü bilim insanıyla konuşmalardan derlenmiş bir şey ve zaten dünya Hansen olduktan sonra zaten geri kalanının e, ismini söylemeye bile lüzum yok e, ve kıyamet kopacak diyor işte Bahamalardan da e, her tarafta yani şimdi. Türkiye'nin de içine girmiş bulunduğu bu soğuk dalgasının da bununla etkili, ilişkili olduğuna şüphe yok yani. Evet, gerçekten önümüzdeki günlerde ciddi bir soğuk dalgası var. Hatta Hatay'a bile kar yağması bekleniyor. Türkiye üzerinde bir anormallikten bahsetmemiz mümkün. Doğu'da da X37 gibi bir şey gördüm. Dünkü evet. gazetelerde. Yani şey rekor soğuklardan bahsedebiliriz. Ama öte yandan Türkiye'de baktığımızda fosil yakıt tekrardan bir gündemimize yani özellikle kömür pek gündemimizden ilmiyordu. Ama bu ara sanki daha bir özel olarak gündemimizde çünkü bir enerji doğalgaz sıkıntısı olabileceğinden bahsediliyor. Belki biraz bu yüzden belki de bilmiyorum şu anda Rusya ile ilişkilerin de ne durumda olacağını bilemiyoruz önümüzdeki günlerde. Ama e, bir kömür, yeşil kömür ve anti kömür lobicileri gibi bir laflar edilmeye başlandı. E, örneğin Dünya Bülteni'nden okuyorum. Kömür yeşillenerek geri döndü e, gibi bir şeyden bahsediyor. Erdoğan'ın zaten e, açıklaması vardı. E, i̇şte gerekirse bir dil on yakarız. Kalorisinden bahsediyorlar kömürün. E, ne olacak canım bir tane atmazsın, on tane atarsın. Biz tamamen artık... E, ithal kömürü kaldırdık yerli kömürle devam ediyoruz diye e, pek aslında şey yapmak da önemli değil ama ilginç e, ben sonuna kadar dinleyemedim A haberde de bir özel bir program vardı kendilerine çevreci örgüt görüntüsü veren anti kömür lobisi algı operasyonlarıyla Türkiye'nin dışa bağımlılıktan kurtulmasını istemiyor bunun için bildik yalanların arkasına saklanıp çevre hassasiyeti olan vatandaşı kandırıyor pek yıllardır tekrarlanan o yalanlar neler yanıtı haberimizde diyor E, ...haberi izleyebilirsiniz... ...bayağı uzun bir haber... ...ben hepsini izlemeye gerçekten dayanamadım... ...11 dakikaymış... ...11 dakikasını bile dayanamadım... ...5 dakikasında... ...artık e, yani... E, ...işte kömürün nasıl iyi olduğundan... ...nasıl e, işte... E, ...filtreleme sistemlerinden... ...hava kirliliğin artık eski teknolojilerden olduğundan... ...ama yeni teknolojilerle bunun mümkün olmadığından... ...işte nasıl bağımsızlığımız... ...yani... işte bağımsızlığımızı, enerji bağımsızlığımızı sağlayacağından vesaire bahsediyorlar ki çok merak ediyorum. Acaba güneşe herkes erişebildiği için mi? Hani bağımsız bir kaynak olarak görülmüyor mesela ya da rüzgar. Hani bütün dünya erişebildiği için mi? illa topraktan çıkarmamız ve milli sınırlarımız içerisinde mi olması gerekiyor enerji kaynağının? Ee, bağımsız bir enerji kaynağı olduğunu düşünmemiz için. Yani işin ilginç tarafı da Yani acıklı ve ilginç tarafı da şu ki Güneş enerjisinde e, Muazzam bir e, Ucuzlama oldu Teknolojik gelişme Yani e, hatta rüzgar e, Türbinlerinin de e, Endüstrisinin de Altına inmiş fiyatları Güneş panellerinin e, Son bu şeyin Yani 58 gelişme yolundaki ülkeler işte bütün Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden ülkelerde güneşin fiyatı, güneş enerjisi üretmenin fiyatı 2010 seviyelerinin sadece 6 sene içinde 3'te birine kadar düşmüş. BNEF diye bir önemli bir şey var. Bloomberg'ün. ...New Energy Finance diye önemli bir şey var. Yeni finans merkezi diye bir şey. Oradan yeni istatistikler bunu gösteriyor. Yani bu iş bitmiş durumda. Yani güneş evet. almış yürümüş durumda. Ki Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli özellikle yazlık sitelerde vardır. Su ısıtmada güneş enerjisinde Türkiye dünya ikincisi. Ki bu güneş enerjisi potansiyelini gösterir ama... ...ilginç bir şekilde bundan hep bahsediyoruz... Bir, ...çok ciddi bürokratik engeller var... ...bu e, insanların... ...kendi enerji, elektriğini üretip... ...sisteme geri verememesi... ...bir engel... E, ...bir diğer engel de anladığım kadarıyla... E, ...Türkiye kendi güneş enerjisi... ...panelini üretmeden... E, ...böyle bir teknoloji olmadan... E, ...bu e, sisteme geri elektrik... ...vermeyi... E, ...açmayacaklarmış yani geri... E, ...kendi elektriğinizi üretip satmaya... ...izin vermeyeceği söyleniyor ama... hani Mesela önce bir izin verseniz hani insanlar teknolojiyi getirseler bundan para kazanmaya başlasalar sonradan kendi güneş panellerimizi üretmeye başlasak <gülüyor> mesela nasıl olur ama bu milli. Yani evet güneş yatırımı güneş panellerine yapılacak yani yapılan yatırım beş yıl önce sıfır noktasında sıfır kuruş. arjönü şimdi ise neredeyse mesela öbür enerji alanlarına yapılan yatırımı aşmış durumda. Yani bir bu anlamda da bir devrim oluyor ama maalesef evet. yerleşik çıkarlar bu şu yönde ilerlemeyi engelliyor. Çünkü kömürcüler ve işte başka şeyler var. Evet sizinle bu sene için son programımızda size kimin 2016 yılı daha kötü geçti büyük bariyer resifimi yoksa sizin mi diye bir quiz yapmak istiyordum ama pek vaktimiz kalmadı. Zaten hepsini çeviremedim ama ben doldurduğumda benim 2016'mın daha kötü geçtiğini gördüm büyük bariyer resifinden. <gülüyor> Belki dinleyicilerimiz de... <gülüyor> Doldurmak istersem mesela e, sorulardan bir tanesi bu sene içinde bir çeyreğiniz öldü mü diye. Ya, benim içimde bir parça öldü ama yani hani bir, zor bir yıl geçirdik gerçekten Türkiye'lileri olarak. E, belki bizim için yıllar yaparsa hani daha bir farklı sonuçları elde edebilirler. O ben de anketi senin gönderince gördüm, yaptım. Benim daha iyi durumdayım ben Öyle şeyde. Mi? Mercaresi fin'de. <gülüyor> Ee, ama bir dinleyicilerimize bir bakıp bu testi deneyebilirler yani ee, şeyde Buzzfeed'de vardı ee, Twitter'dan da paylaşırız linkini kimin 2016'sı ee, kendinizi e, ciddi stres altında ama henüz ölmemiş olarak tanımlayabilir misiniz? mi, hayır mı? <gülüyor> Elbette evet. Evet. İşte bunlar bu yüzden ben daha kötü bir 2016 geçmişim. 2017'de önümüze bakacağız diyelim ve programı bu şekilde bitirelim. Bitirelim evet. Peki hoşçakalın. İyi haftalar. İklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Allah, Allah, Allah. Hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Ömer Madra.